Kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz tevhid müdafası derslerimizi yapmaya devam ediyoruz. Geçen dersimizde yeni bir konuya başlamıştım. Demiştik ki konumuzun başlığı Hakimiyet Allah'ındır. Hakimiyet sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir diye. Geçen dersimizde Hakimiyeti meselesini anlatırken demiştim ki bu konuyu dört başlık hattında anlatacağım. İlk olaraktan birinci konumuz, hakimiyetin Allah'a ait olduğuna inanmanın zorunluluğu. Yani her bir insan, ben Müslümanım diyen bir kişi, buna itikad etmek zorundadır. Hükmetme yetkisi, hakimiyet yetkisi sadece ve sadece Allah'a aittir diye. Nasıl ki, mesela diyelim ki demokrasi dininin, demokrat olabilmeniz için bir esası vardır. O da nedir? Egemenliğin kayıtsız, şartsız, insanlara, halka ait olduğuna inanmanızdır. Buna inanmadığınız müddetçe siz demokrat olamazsınız mesela. Hakese İslam dininin en temel ilkelerinden bir tanesi de tam bu kaidenin zıddına egemenlik, kayıtsız, şartsız alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ve siz buna inanmadan da Müslüman olamazsınız. İki, yönetici konumunda olan insanların Allah'ın hükümleriyle hükmetmelerinin zorunluluğu. Hiçbir yönetici, Allah kendisine bir yönetim veren, ister bu devlet başkanı olsun ister bu cemaat emiri olsun, hiç fark etmez. Hiçbir yöneticinin Allah'ın kanunlarının dışında bir kanunla insanlara hükmetmek gibi bir hakkı yoktur. Üç, biz gibi insanların yani mahkum konumunda olan insanların bu hakkı sözlü, fiili ve itikadi olarak sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a vermesi. Üçüncü rükün, dördüncü rükünde Pratik hayatta Allah'ın kanunlarının dışında hiçbir kanuna muhakeme olmamak. Sıkıntılarımızı şer'i mahkemelerin dışında mahkemelere taşımamak. Bu dört tane esas hakimiyet Allah'ındır. veya yahut hüküm sadece ve sadece Allah'ındır ayetinin Kur'an-ı Kerim'deki açıklanmasıdır. Ben geçen dersimizde bunlardan bir tanesini anlattım sadece. Şunu söylemiştik geçen dersimizde demiştik ki hakimiyet Allah'ındır. Ve bu buna inanmak yani bu inanç aynı zamanda kişinin fıtratına Allah Azze ve Celle'nin yerleştirmiş olduğu bilgilerdendir. Hatta şöyle bir örnek vermiştik hatırlarsanız. Demiştik ki biz hiçbirimiz bize ait olan bir evde veya bize ait olan bir iş yerinde bizim dışımızda bir insanın gelip orada hükmetmesini hiç kimse kabul etmez. Yani ve bunun için de kimsenin size bir bilgi öğretmesine gerek yoktur hani babanızın veyahut da bir büyüğünüzün sizi karşısına alıp oğlum kendi evinde senden başka kimse sakın gelip hükmetmesin. Evinin kurallarını sadece sen belirle diye böyle bir bilgiye ihtiyacımız yoktur. Niye? Çünkü Allah azze ve celle bunu bizim fıtratlarımıza yerleştirmiştir. Biz fıtratın bilgisiyle zaten bu bilgiye sahibiz. E biz aciz insanlar olarak 100 metrekarelik, 50 metrekarelik bize ait olan alanlarda dahi Kendimizden başka hiç kimsenin hükmünü kabul etmiyorsak Hiçbir eksikliği olmayan, bütün eksikliklerden münezzeh olan Alemlerin Rabbi olan Allah Koca mülkünde kendisine ortak kabul eder mi? Koca mülkünde kendisiyle beraber hükmedecek ikinci bir ilah ikinci bir ortak Allah azze ve celle kabul eder mi? Allah azze ve celle böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmez Bu fıtrat bilgisidir dediğimde ben bunu niçin özellikle altını çizmiştim kardeşler? Bunu tekrar tekrar edeyim Şimdi İslam dininde demiştim, meseleler iki kısma ayrılırlar. Bazı meseleler vardır, bunların bilgisi fıtratla bilinir. Yani Allah azze ve celle insanın fıtratına bunu yerleştirmiştir. Bu tip meselelerde bir kişi hata yaptığında peygamber görmesine gerek yoktur. Herhangi bir hocanın gelip ona din anlatmasına gerek yoktur. Zaten alemlerin Rabbi olan Allah onu yaratırken, fıtratına bu bilgiyi yerleştirmiş ve onu yeryüzüne bu şekilde yollamıştır ve fıtri olan bilgide de değişiklik olmaz. Bütün insanlar bu konuda eşittirler. Faqim vechake dini hanife fitretullah'ın ki fitra الناس عليها. La tebdila li halqillah. Zaliked-dinul qayyim ve lakin ekserun nasi la ya'lemun. hanif olarak Allah'ın dinine dön. Yani Allah'a hiçbir şeyi ortak koşma. Rabbine ait olan sıfatları sadece Rabbine ver ve bu şekilde yüzünü dine dön diye. Bu nedir? Bu Allah'ın insanları üzerine yaratmış olduğu fıtrattır. Ve sen bu fıtratta da bir değişiklik bulamazsın diyor Peygamber aleyhissalatu Vesselam. Dost doğru din budur. Yani fıtrata tevhidin yerleştirilmiş olması dost doğru din budur. Fakat insanların birçoğu bunu bilmezler diyor Rabbimiz. Doğal olarak kardeşlerim hakimiyet meselesi veya hakimiyete taalluk eden mes'eleler umumen herkesin fıtrasında, fıtratında bilgisi olan meselelerdir. Yani bu meseleleri birileri bilmiyor. Birilerine bunun anlatılması lazım. Veya anlatıldı ama anlamadı şüphelerinin izale edilmesi lazım. Buna hiç gerek yok. Allah azze ve celle zaten bunu fıtrata koymuş. Bütün şüpheleri bu konuda izale etmiş. Bütün uyarılarını yerine getirmiş. Hakimiyet kayıtsız ve şartsız Allah azze ve celle aittir. Ha! Biri bu konuda yanılgıya mı düştü? Birinin bu konuda ayağı mı kaydı? Konuşulacak tek bir mesele vardır. Allah bunu saptırdıdır. Bunun başka bir ismi yoktur. Allah Azze ve Celle dilediklerini veya dileyeni, yani çalışanı, çabalayanı Allah Azze ve Celle hidayet eder. Dilediğini, yani yüz çevireni ilgilenmeyeni ise Allah Azze ve Celle ayaklarını kaydırır, konuşulacak konu budur. Bugünkü konumuz ise yine konu içerisinde anlattığımda göreceksiniz kardeşler. Allah kendi kanunlarıyla hükmetme meselesini, itikadı nasıl ki fıtrat gibi sağlam bir şeye bağlamıştır. Bunu da aynı şekilde çok sağlam esaslara bağlamıştır. Zaten okumuş olduğum ayetlerden bunu göreceksiniz. Dedi ki her yönetici konumunda olan insanın muhakkak bir surette Allah'ın indirdikleriyle hükmetme zorunluluğu vardır. Allah'ın şeriatını tatbik etme zorunluluğu vardır. Bakın Allah Azze ve Celle suresinden bir pasaj okuyacağım size. Bu pasajın Kuran-ı Kerim'de çok benzeri var. Biz bir tanesini tahlil edeceğiz sadece. Allah'la Davut Aleyhisselam arasında geçen bir diyaloğu anlatacağız. Yani Davut Aleyhisselam bir hakimdi, bir yöneticiydi. Bakın Allah ondan ne istiyor? Diyor ki Rabbimiz: Ya Davud, inna cealnake halifeten fil ardı fahkum beyne en-nasi bil hakki Ey Davut, biz seni yeryüzünün halifesi kıldık. İnsanların arasında hak ile hükmet ve sakın hevaya tabi olma. Ve la tetbe'i el-heva an sabilillah. Eğer havaya, hevaya tabi olursan, heva seni Allah'ın yolundan saptırır. İnnellezine yedillun an sabilillah lehum azabun şedidun bima nesu yevmel hisab. O Allah'ın yolundan sapanlar, yani Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyi terk eden, hevalarıyla sapan insanlar, hesap gününü unuttuklarından dolayı onlar için şiddetli bir azap vardır. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا Biz yeri ve göğü ve o ikisinin arasındakilerini boş yere yaratmadık. Amaçsız, gayesiz, batıl olarak yaratmadık. ذَلِكَ الزَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا Bu kafir olanların zannıdır. Allah azze ve celle yarattı, ondan sonra bizim önümüze attı. istediğiniz gibi hükmedebilirsiniz diye. Bu kafir olanların zannıdır. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ O kafirlere ateşten dolayı veyl olsun diyor Rabbimiz. Em nece'alullezine amanu ve amilus salihati kel mufsidina fil ardh? Em ne'alil muttaqina Biz iman eden ve salih işleyen, salih amel işleyenlerle yeryüzünü fesada verenleri aynı kefeye mi koyarız? Yani öyle mi zannediyorlar? Yönetime geldiklerinde Allah'ın kanunlarıyla hükmeden, imanlarını bu şekilde gösterenlerle yeryüzünü fesada veren, Allah'ın kanunlarını değiştiren, iptal edenler biz bunları aynı kefeye mi koyacağız diyor Allahu Teala. Emnece alil muttaqin kel fucjar veya takva ehli olan Allah'ın kanunları hususunda Rabbinden sakınanlarla yeryüzünde fucur işleyen, fucuru yayanları biz bir kefeye mi koyacağız? Kitabun enzelnahu ileyke mubarakun. Biz sana mübarek olan bir kitap indirdik. Niçin liyedebbaru ayatehi ve liyetzeker ulul elbab. Ta ki onun ayetlerini düşünsünler. Sırtlarını arkasına atmasınlar. Onunla hükmetsinler ve akıl sahibi olan insanlar, ondan öğüt alsınlar diye. Şimdi kardeşlerim, bu hitap, Sad suresinde geçen bu pasaj, Davut aleyhisselama Allah azze ve celle'nin hitabıdır. Kelime kelime bunu ele alacağım inşallah. Ondan sonra bunun benzerlerinden Kur'an'da bir de Peygamber aleyhisselatü vesselama olanı ele alacağız. Allah azze ve celle aleyhisselama hitap ederken kardeşlerim, aynı zamanda Allah'tan temennim şudur. Rabbim bu konuştuklarımı bu ülke dahi yani bu ülkenin yöneticilerine de işittirsin. Niyetim onlara da nasihat etmektir. Yani konu içerisinde de yer yer değineceğim zaten. Allah Azze ve Celle'nin peygamberine bu hitap, onlar da şu anda yönetimdedirler. AK Partililerden bahsediyorum, hükümet olarak, cumhurbaşkanı olarak yönetimdedirler. Nasıl ki yönetime gelen Davuda Aleyhisselam, Allah Azze ve Celle bu hitap ile hitap etmiştir. Ben de bu ülkenin yöneticilerine aynı hitap ile onlara Allah'ın ayetlerini hatırlatıyorum sadece. Dedi ki Rabbimiz ona, ey Davud biz seni yeryüzünün halifesi kıldık. Sen insanların arasında hak ile hükmet. Biz seni yeryüzünün halifesi kıldık. Niye Allah azze ve celle böyle bir hitapla başladı biliyor musunuz kardeşler? Çünkü Allah azze ve celle insana şunu hatırlatmak istiyor. Ey insan sen o mülkün sahibi değilsin. Sen o mülkte benim halifemsin. Sakın ha! Seni oraya getirenin, sana bu imkanları verenin, sana bu nimeti bahşedenin, ben olduğumu sakın ama sakın unutma. Eğer bu nimeti sana veren ben isem, bu nimette nasıl tasarruf edeceğini de sana anlatan benim. İnsanların arasında hak ile hükmedeceksin. Hak'tan başka bir şeyle, insanların arasında hükmetmeyeceksin diye. Hak nedir peki kardeşler? Hak... Hak olan Allah'ın semadan yeryüzüne indirdiğidir. Başka hiçbir şey hak olamaz. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ hak. İşte böylece sadece ve sadece hak olan Allah'tır diyor Allah Azze ve Celle. Allah hak olduğu için Allah'ın semadan indirdiği kitabı da haktır. Allah'ın yeryüzüne göndermiş olduğu peygamberi de haktır. Hakkın ölçüsünü Allah belirlemiştir. Bütün yöneticilerin üzerine vazife olan şey Allah'ın hak olarak tanımladığı şeyle İnsanların arasında hükmetmeleridir. Ve asla halife olduklarını unutmamalarıdır. Sen halife olduğunu unutsan bile, Biraz sonra ayetin devamında zikredeceğiz. Allah senin onun hükümlerini terk ettiğini unutmayacak ama. Sen belki unutabilirsin oraya nasıl geldiğini, Hangi niyetle oraya geldiğini, Oraya gelmek için insanları nasıl kandırdığını, Sen unutabilirsin. Şeriat getireceğiz, adil düzeni getireceğiz diye, sen insanlara bunu vaad ettiğini unutabilirsin. Ama وما كان ربك نسيا Senin Rabbin unutkan değildir. Rabbin senin o göreve geldiğinde onun kitabını sırtının arkasına attığına ve onun kitabıyla hükmetmediğini senin Rabbin unutmayacaktır. Sonra Davut aleyhisselama diyor ki Allah Ey Davut, Hevaya tabi olma. Biz buradan şunu anlıyoruz kardeşlerim. Allah'ın kanunlarının dışındaki bütün kanunlar hevaya tabi olmaktır. Siz bunun adını ne koyarsanız koyun Allah azze ve celle bunun adını bu şekilde belirlemiştir. Siz buna demokrasi din, siz buna diktatörlük din, siz buna ilericilik din, siz buna laiklik din. Ne isim koyarsanız koyun Allah'ın yanında Allah'ın kanunlarının dışındaki bütün kanunların adı hevadır. Ve Allah azze ve celle Davud aleyhisselama diyor ki وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى fe عَنْ سَبِيلِ Ey Davut, Hevaya tabi olma. Havağa tabi olursan seni Allah'ın yolundan saptırır. Peygamberi Davut bile Allah'ın hükümleri konusunda gevşeklik gösterdiğinde Allah onun sapıtacağını söylüyor. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle: ya dilluna an sabili illahi azabun şadidun bi mene suyayum hisab. O Allah'ın yolundan sapanlar var ya. Ahiret hesabını unuttuklarından dolayı onlara şiddetli bir azap vardır. Emevi halifelerinden bir tanesi, o dönemin büyük alimlerinden, tanınmış alimlerinden İbrahim ibn-i Ebu yanına çağırıyor. Diyor ki, ey İbrahim, Allah halifeleri hesaba çekecek mi? Ben duydum ki diyor, Allah halifeden kalemi kaldırmıştır ve halifeleri hesaba çekmeyecektir. Ey halife diyor, konuşayım mı? Konuş konuş diyor, korkma. Yani istediğin gibi konuşabilirsin diye. Sen mi Allah'ın katında daha değerlisin yoksa Davut mu Allah'ın katında daha değerlidir diyor. E elbette ki diyor Davut Allah'ın katında daha değerlidir diye. Bak unutmayı halife diyor. Davut hem nübuveti hem hilafeti ikisini bir arada toplamasına rağmen Allah'ın yanında bu kadar değerli olmasına rağmen Allah ona dedi ki hevaya tabi olma seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan saparsan da hesabı unuttuğun için senin için şiddetli bir azap vardır diye. Vallahi bu bugünü yöneticileri için de aynısı geçerlidir. Siz, Davud aleyhisselam'dan daha hayırlı değilsiniz. Allah katında Davud aleyhisselam'dan daha değerli değilsiniz. Eğer Allah, Davud gibi bir peygambere bile hevaya tabi olduğunda bu kadar ağır bir ifadeyle onu tehdit etmişse, emin olun ki sizler gibi günahkar insanlar, Allah'ın huzuruna dirildiğiniz zaman, çok daha ağır bir şeyle karşı karşıya kalacaksınız. Ve Rabbiniz sizi çok büyük bir şeyle tehdit ediyor. Hesap gününü unutmakla. Hesap gününü unutmakla. Demek ki siz yapmış olduğunuz bu cürüm Allah'ın katında o kadar büyük bir cürümdürdü ki adeta alemlerin Rabbi olan Allah şöyle söylüyor. Diyor ki nasıl bir insan bunun hesabını vereceğinden emin olur. Yani benim kanunlarımı sırtının arkasına atar. Benim kanunlarımı iptal eder. Onun yerine başka kanunlarla başka şeriatlarla hükmeder. Ve bununla beraber de bunun hesabının ne kadar çetin olacağını veya bana nasıl hesap vereceğini de insan aynı zamanda unutur diye. Ve bakın kardeşler Allah azze ve celle meselenin asıl noktasının altını çiziyor. Diyor ki وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا Ben yeri, göğü ve bu ikisinin arasındakilerini boş yere yaratmadım. Yani sen ne zannediyorsun ey insan oğlu? Sen ne zannediyorsun ey yönetici? Allah yeryüzünü yarattı, ondan sonra senin önüne bıraktı. Sen istediğin kanunla, hevana göre 550 tane meclisteki ilahla beraber istediğin gibi hükmedesin diye mi Allah azze ve celle bunu yarattı? Veli ki zan nulle Bu kafir olanların zannıdır. Ancak bir kafir böyle düşünebilir diyor Allah azze ve celle. Başka bir ayette Allah azze ve celle insan oğluna hitap ederken diyor ki: Efə hasibtum, anna ma halaknaku ma abesen, wa annakum ileynallah turjahun. Bizim sizi boş yere yarattığımızı ve tekrardan bize döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ El-melik ve el-hak olan Allah bundan yücedir. Allah Azze ve Celle boş yere eğlence olsun diye Allah bir şey yaratmaz. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ Biz yeri, göğü ve o ikisinin arasındakilerini eğlence olsun diye yaratmadık diyor Allah Azze ve Celle. لَوْ أَرَدْنَا من Şayet eğlenceye ihtiyacımız olsaydı. Kendi katımızdan bir eğlence edinirdik zaten. Kendi yanımızda bir eğlence vesilesi edinirdik diye. Peki niye yarattın ya Rabbi sen yeri ve göğü? بَلْنَقْزِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقْ Biz hakkı batılın üzerine atarız ki hak batılı paramparça etsin diye. Burada da bizim okumuş olduğumuz ayette de Allah Azze ve Celle diyor ki ben yeri göğü ve o ikisinin arasındakilerini boş yere yaratmadım. E niye yarattın ya Rabbi? Ta ki benim kanunlarımla orada hükmedesiniz. Hak yeryüzünde vuku bulsun diye ben yeri göğü ve o ikisinin arasındakilerini yarattım diyor Allah Azze ve Celle. Bakın kardeşler aynı emir Davud Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle hitap ettiği gibi aynı benzerini Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a da hitap ediyor. Aleyhisselatu Vesselam'a Casiye Suresinde diyor ki Allah Azze ve Celle ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِنَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّهُمْ لَيُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئَةٍ Ey Muhammed! Sonra biz seni bir şeriat üzere kıldık. Sen o şeriata tabi ol. O şeriata uy. Ve insanları da aynı zamanda o şeriata uydur. Bilmeyenlerin heva ve hevesine uyma. Çünkü onlar Allah katında sana hiçbir fayda vermezler. Yani sen insanlar böyle istiyor çoğunluk başka bir hüküm peşinde koşuyor diye Allah'ın şeriatından yüz çevirirsen kıyamet gününde Allah'ın huzuruna geldiğiniz zaman onların sana hiçbir faydası olmayacaktır diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam'a. Burada dikkat ederseniz kardeşlerim Allah kendi kanunlarını şeriat diye isimlendiriyor. Şeriat. Şeriat ne demektir biliyor musunuz? Şeriat su kaynağı demektir. Hatta ünlü dil, dil bilginlerinden İbnül Manzur diyor ki, bir yerde üç tane özellik olmazsa Araplar ona şeriat demezler. Birincisi suyun kayna su kaynak olacak. Yani kaynağın devamı olmayacak. Bizzat çıktığı kaynak olmuş olacak. İkincisi kesik olmayacak. Yani sürekli bir şekilde olacak. Üçüncüsü açık olacak, kapalı olmayacak. Bu üç tane sıfat bir yerde toplanmışsa bir su kaynağında insanlar ondan istifade ediyorlarsa Araplar bunu şeriat diye isimlendiriyorlar. Allah Azze ve Celle de kendi kanunlarına şeriat diyor. Yani bir nevi bize şunu söylüyor Allah Azze ve Celle, su sizin yaşamınızı idame ettirmeniz için neyse, ahiret hayatınızı idame ettirebilmeniz için de şeriat dünyada sizin için bu kadar önemlidir. Yani şeriat sizin için bir su kaynağıdır, sizin için bir yaşam kaynağıdır diye. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselama diyor ki, biz seni bir şeriat üzere kıldık ona uy. Sakın ha... Bilmeyenlerin heva ve hevesine uyma diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam'a. Dikkat ederseniz bu Kur'an kaynağı bir olduğu için ifadeleri de birdir. Yani nasıl ki Davut aleyhisselama Allah'ın kanunları ve bilmeyenlerin heva ve hevesi diye iki kısma ayırdı. Aynı şekilde Peygamber aleyhissalatu vesselam'a hitap ederken de Allah azze ve celle'nin kanunları, Allah'ın şeriatı ve bilmeyenlerin heva ve hevesi diye iki kısma ayırdı. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı uyardı. Onlar Allah katında sana hiçbir fayda vermezler. Bugünkü yöneticiler için de aynısı geçerlidir. İnsanların çoğunun demokrasi istiyor olması sizi aldatmasın. Çünkü kıyamet gününde Allah'ın huzuruna durduğunuz zaman, bu insanlar size hiçbir fayda vermeyecekler. Siz Allah'a eğer bunu hüccet olarak sunacaksanız, Ya Rabbi bunlar Allah'ın senin kanunlarının dışında bir kanun istedi. Biz de onlara bu kanunlarla hükmettik deseniz, Allah Azze ve Celle Casiye suresinde okumuş olduğum bu ayetlerde onlar sana Allah katında hiçbir şeyleri olmayacak diye, bir faydaları olmayacak diyor Peygamber'e. Başka bir surede Maide suresinde Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatu vesselama hitap ederken diyor ki kardeşler وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَاحذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ اِ o ehli kitabın arasında Allah'ın indirdikleriyle hükmet. Ve ey Muhammed sakın ki Allah'ın indirdikleri konusunda seni fitneye düşürmesinler. Ehli kitap seni kandırıp ayağını kaydırıp seni fitneye düşürmesinler. Feinte ve ellehu. Şayet yüz çevirirlerse fa'lem. Enne ma yuridu Allahu en bi Allah onları bir takım günahlarıyla onlara zarar vermek istiyor diye. Daha sonra bir sonraki ayette Allah Azze ve Zelle diyor أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبُغُونَ Onlar cahiliyen hükmünü mü istiyorlar? وَمَنْ أَحْسَنُوا مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ Bilen, yakinen inanan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm koyucu olan kim vardır diyor Allah Azze ve Celle. Bakın buradaki ifadelere dikkat edin kardeşlerim. Allah Davud'a emrettiği şekilde Peygamber'e de emrediyor. Ehli kitabın arasında Allah'ın indirdikleriyle hükmet. Bu birincisi. Peygamber de olsan, senin üzerine vazife olan Allah'ın hükümleriyle hükmetmektir. Asıl konu ney peki? Allah'ın indirdikleri konusunda seni fitneye düşürmelerinden sakın ey Muhammed. Şimdi üç tane Yahudi aleyhissalatu vesselamın yanına geliyorlar. Diyorlar ki ey Muhammed, sen biliyorsun ki biz kavmimizin içerisinde ilim adamı olarak kabul ediliyoruz. Ve kavmimiz bizim sözümüze değer verir. Bizim bir problemimiz var. Bizim bu problemimizi çözerken bizim lehimize hükmedersen sana iman ederiz. Sana iman edersek bütün ehli kitap sana iman eder. Bizim bu problemimizde bizim aleyhimizde hüküm verirsen sana iman etmeyiz. Biz senden yüz çevirirsek bütün ehli kitap da aynı zamanda senden yüz çevirir diye Peygamber aleyhissalatu vesselama böyle bir teklifte bulunuyorlar. Allah azze ve celle de bunun üzerine biraz önce okumuş olduğum ayeti kelimeyi indiriyor. Aman ha ey Muhammed diyor dikkat et seni Allah'ın kanunları konusunda sakın fitneye düşürmesinler. Zaman değişmiş ama kardeşlerim, fitne aynı fitne. Yani o günde ehli kitap peygamberimizin ayağını kaydırmaya çalışıyordu. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmesin. Allah'ın indirdiklerinden yüz çevirsin. Bugün de aynı şekilde batı, yani ehli kitap olan insanlar, kendisini İslam'a nispet eden, kendisine Müslüman diyen ama İslam'dan uzak olan, İslam'dan beri olan, bu topraklardaki yöneticileri yine fitneye düşürüyorlar. Yani aynısını söylüyorlar onlara. Siz diyorlar gelin demokratlaşın. Evvela parti kurun. Parti kurduktan sonra demokratlaşın. Ondan sonra yönetime gelin. Bizden ülkenize getirmiş olduğunuz kanunlarla insanların arasında hükmedin. Biz sizden razı olacağız. Biz sizden razı olursak bütün dünya sizden razı olur. Yani eğer biz Avrupa olarak dersen ki mesela biz AK Parti'den razıyız veya B Partisi'nden C Partisi'nden razıyız dersek. Bütün dünya da aynı zamanda sizden razı olacak. Ve sizin dünyada projeleriniz yerine getirmek istediğiniz şeyleri bu surette yerine getireceksiniz. Aynı ehli kitap bugün kendini İslam'a nispet eden insanları İslam'dan uzak olmalarına rağmen aynı konuda yine onların ayaklarını kaydırmaya çalışıyor. Ve Allah azze ve celle son hükmünü söylüyor. أَفَحُكْمَ cahiliyeti bugün Cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? Yani ey Muhammed bu Yahudi din adamları Allah seni hidayet edip cahiliyeden kurtardıktan sonra tekrardan onların arasında cahiliyeyi ihya etmeni cahiliyenin hükmüyle hükmetmeni mi istiyorlar diye وَمَنْ أَحْسَنُوا مِنَ Allahi حُكْمًا لِقَوْمِ yuqinun, يَقِينًا inanan bir kavim için Allah'tan daha güzel kim hüküm verebilir? يَقِينًا inanan bir kavim için Allah'ın hükümlerinden daha güzel kimin hükümleri olabilir diye Allah azze ve celle onlara inkarda bulunuyor kardeşlerim. Doğal olaraktan. Bu zikretmiş olduğum üç tane ayet-i kerimeden şu sonucu çıkarabiliriz biz. Bir insan peygamber de olsa veya herhangi bir yönetici de olsa Allah'ın indirdikleriyle hükmetme zorunluluğu vardır. Yönetici insanın üzerine iman olan şey sadece Allah'ın hakim olduğuna inanıp ondan sonra Allah'ın hükümlerini kenara terk etmesi değildir. Bilakis bu hükümleri icra etmesi ve yürürlükte tutmasıdır. Peki aynı soruyu tekrar Rabbimize soralım. Madem hüküm Allah'ındır. Bu işin hükmünü de verecek olan Allah'tır o zaman. Bir yönetici senin hükümlerini inkar etmemekle beraber. Seni inkar etmemekle beraber. Senin hatta hükümlerini kanun, kabul etmekle beraber. Senin kanunlarınla hükmetmezse onun durumu ne olur? Böyle bir adamın durumu sana göre ne olur Rabbimiz dediğimizde üç tane ayet-i kerime söyleyeceğim. Allah azze ve celle'nin bunların hükümlerini, hüküm verişine dair. Bunlardan bir tanesi kardeşlerim. Maide suresindeki uzunca bir pasaj var. Yani ehli kitabın yaşamış olduğu bir problemden ötürü Allah azze ve celle'nin indirmiş olduğu bir ayet-i kerime var. Peki ehli kitabın yaşamış olduğu bu problem ney? Problem şu. Ehli kitab İmam Müslüm'ün Bera ibn Azib'ten rivayet ettiğine kadar bir gün diyor Allah Resulünün yanından bir Yahudi geçti. Allah Resulü baktı ki bu Yahudiye sopa atmışlar ondan sonra bırakmışlar. Tabi zina yapmış Yahudi zina yapmış ceza olaraktan. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sordu Allah adına size soruyorum dedi. Sizin kitabınızda recmin hükmü bu e, zina'nın hükmü bu mudur? Yani siz Tevrat'ı okuduğunuzda zina yapanlara sopa mı vurun diyor Allah Azze ve Celle. Dediler ki madem ki ey Muhammed Allah adına sordun öyleyse sana cevap verelim. Yoksa sana cevap vermeyecektik dediler. Bizim içimizde dediler, hem zengin olan, şerefli insanlar zina yapıyorlar, hem de zayıf olan insanlar zina yapıyorlar. Biz zengin olan insanları yargıladığımızda onları serbest bırakıyorduk. Fakir olan insanları aldığımızda da onlara Allah'ın hükmünü uyguluyorduk. Daha sonra biz dedik ki ne yapalım, ortak bir yol bulalım, zengine de fakire de aynısını yapalım. Tuttuk recmin yerine, insanlar zina yaptıklarında onlara sopa vurmak, ve insanlar zina yaptıklarında onların yüzlerini siyaha boyamak gibi bu takım bir takım cezalar getirdik diyor. Beray ibn Azib diyor ki bunun üzerine Allah dedi ki فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ kafirun Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler işte onlar kafirlerin ta kendileridirler. Bakın kardeşlerim burada bir şeye çok dikkat edin. Altını çizerekten bunu söylüyorum. Yahudiler Allah'ın hükmünü inkar etmemişler. Yahudiler Allah'ın hükmünü kitaptan kaldırmamışlar. Yani hüküm kitapta mevcut. Hükmün bu olduğuna da itikad ediyorlar. Fakat yaşarken sosyal ilişkiler zedelenmesin, insanlar birbirlerine düşman olmasınlar diye Allah'ın cezaîlerini hükmünü sadece tatbik etmiyorlar. Onun yerine başka bir kanun koymuşlar. O kanunla insanlar arasında hüküm ediyorlar. Hatta bazı rivayetlerde Peygamber Aleyhissalatu vesselam getirin bakarım Allah'ın kitabını diyor. Madem öyle, Allah'ın kitabını getirip okurken, alimlerden bir tanesi elini rejim recim kelimesinin üzerine koyuyor. Yani kitapta da mevcut, ha? kitaptan da kaldırmamışlar ayet kelimeyi. kerimeyi. ayet var, elini koyuyor, peygamberimiz kaldırıyor elini oradan diyor. Adam elini kaldırdıktan sonra rejim ayeti çıkmış oluyor ortaya. Bir başka rivayete göre, İmam Ahmet ile Nesai'nin rivayetine göre, diyor ki Yahudilerden iki grup, Peygamber Aleyhissalatu vesselam Medine'ye gelmeden önce savaştılar. Bir grup bir gruba üstün geldi. Yani savaşı kazandı. Savaşı kazanan grup diğer grubu küçümsemek için dedi ki: "Bundan sonra sizden biri bizden birini öldürürse 100 yük bize diyet vereceksiniz. Bizden biri sizden birini öldürürse 50 yük 50 yük diyet verir size." Yani 50 50 vusk yani vusk işte Medine'de bir şey bir ölçü birimi bizdeki kilogram gibi. 100 vusk 50 vusk yani biz sizden daha şerefliyiz biz savaş kazandık biz yarı yarıya veririz diye. Bu şekil devam ediyorlar hayatlarına. Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'ye geldiği zaman fazla veren Yahudiler diyorlar ki hayır bundan sonra biz size fazla vermeyeceğiz. İstiyorsanız Muhammed'in yanına gidelim sallallahu aleyhi ve sellem aramızda hakem olsun diyorlar. İkinci grup Yahudi de diyor ki Muhammed'in yanına gidelim. Bakalım eğer bize göre bir fetva verirse, yani buna devam edin olur gibi bir fetva verirse kabul ederiz. Hani bugün fetva arayan tipler var ya bu ayet onları da kapsıyor. Yani gidelim falanca hocaya bakalım. Biz zaten krediyi çekmişiz. Adam krediyi çekmiş zaten. Yani faizi almış. Hocaya gidelim. Bakalım diyorsa ev zarurettir, faiz alınır. O hocadır zaten, alimdir. ilmi de iyidir. 12 kitabı okumuştur vesaire. Yok baktık zaten eğer dedi ki faiz haramdır evde zaruret değildir kira onu karşılıyor zaten cahildir hiçbir şey bilmiyor. iki tane kitap okumuşlar gelmişler millete fetva veriyorlar deriz. Ya da kadın diyor köyün imamına gidelim. Eğer dese ki mirası babanız eşit dağıtsın zaten iyi bir alimdir okumuş. Yok gittik dedi ki erkeğe iki sana bir zaten cahildir hiçbir şey bilmiyor. Kanun zaten orada duruyor diye böyle kafirler o zaman da vardı kardeşler. Yani hani bu bizim zamanımıza has bir durum değil. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına gidiyorlar. Tabi peygamber Allah'ın hükmüyle hükmediyor onların arasında. Yani Allah'ın hükmü neyse Allah'ın hükmüyle hükmediyor. Peki Allah'ın hükmü ne? 45. ayet-i kerimede Maide suresine Allah hükmünü söylüyor. Biz o kitapta onlara yazdık. Cana can, göze göz, dişe diş, burna burun, kulağa kulak ve bütün yaralanmalarda kısas vardır diye. Yani Allah azze ve celle zaten bunun hükmünü indirmiş Tevrat'ta. Fakat onlar bu hükmü silmemişler. İnkar da etmemişler. Bu ifadelere dikkat edin. Allah'ın hükmü olduğuna da inanmışlar. Fakat işte aralarındaki bir takım ilişkilerden ötürü e, bu hükümleri tatbik etmemişler. Peki Allah ne demiş bunlara? Famanlam yahkum bima anzal Allahu fa ulaikahumul kafirun. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler işte onlar kafirlerin ta kendileridir demiş Allah Azze ve Celle. Hasan İbâsır diyor ki ve Mansur. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeyi ehli kitap hakkında indirdi. Sonra da bu ümmet için de buna razı oldu. Yani müslümanlar için de buna razı oldu. Diğeri mansur ise bu ayet-i kerime için diyor ki bu ayet ehli kitap hakkında indi. Fakat aynı zamanda müslümanların üzerine de vaciptir. Bir gün Huzeyfe'nin yanına geliyorlar. Bu ayet-i ile alakalı bir tartışma yaşanıyor. Akıllının bir tanesi diyor ki bu ayet ehli kitap hakkında indi. Günümüzdeki bazıları var ya. Hani bu ayet bizi bağlamaz. Bu ümmeti bağlamaz ehli kitap hakkında indi. O da ne güzel din diyor. Ne güzel din. Bütün güzellikler size, bütün çirkinlikler ehli kitaba. Böyle bir şey var mı? Allah azze ve celle semadan bir hüküm indirmişse, bu bütün herkes için geçerlidir. Zaten Allah'ın bu ayeti indirmesinin temelinde bu mantık yatmaktadır. Yani ehli kitap, kendi işlerinde insanları iki kısma ayırmışlar. Zarara yönelik hükümleri zayıf olanlara, Kötü olduklarına, inandıklarına, faydaya yönelik hükümleri de iyi olduklarına, inandıklarına tatbik etmişler. Allah da bu zihniyetin Allah'a göre uygun olmadığını ifade etmek için Ey kafirler! demiş. Benim hükümlerim konusunda insanları iki kısma ayırıp, birilerine iyisi, birilerine kötüsü diye ayrım yapmayın. Zaten bu mantık yani bu şu anda bu ümmetin içerisinde olan bu ayetler müşrikler hakkındadır. Bu ayetler münafıklar hakkındadır. Bu ayetler Hristiyanlar hakkındadır. E bize ne kaldı o zaman? Bizim şu sözü söyleyenlerden ne farkımız kaldı? Biz Allah'ın sevgili çocukları ve sevgili kullarıyız. Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete gitmez diyenlerle bizim aramızda nasıl bir fark kaldı? Hiçbir fark kalmadı. Herkes ama herkes Allah'ın hükümleri konusunda eşittir. Fark yoktur. Allah Resulü Medine'ye hicret etti. Medine'ye hicret ettiği zaman bir şey dönemi yaşandı. Açlık dönemi yaşandı. Yani böyle sıkıntılı bir Estağfurullah. Allah Resulü Mekke'i etti, Mekke'i ettiği zaman bir bolluk dönemi olunca çok böyle seçkin bir ailenin kızı da hırsızlık yaptı. Makzum ogullarının kızı gidip hırsızlık yaptı. E şimdi eli kesilecek. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. وَالسَّارِقُوا وَالسَّارِقَةُ فَاقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا Hırsız erkek ve hırsız kadın ellerini kesin. E kadın da Mekke'nin şerefli ailelerinden birinin kızı. E eli kesilse olmayacak. Düşünsenize ağanın kızının eli kesilmiş. Niye Hırsızlık yaptığından dolayı. Yani Diyorlar ne yapalım? Peygamber'e bir aracı gönderelim. Kimi gönderelim? Üsame bin Zeyd'i gönderelim. Hani Üsame bin Zeyd peygamber onu çok sever. Peygamberin hibbi, sevgilisi diyor aleyhissalatu vesselam ona. Üsame konuşursa aleyhissalatu vesselam muhtemelen görmemezlikten gelir. Geliyor diyor ey Allah'ın Resulü falanca ailenin işte kızı hırsızlık yaptı. Daha sözünü bitirmeden peygamber aleyhissalatu vesselam ona diyor ki ve ufi حد من حدود الله Allah'ın hudutlarından, Allah'ın kanunlarından bir kanun konusunda aracılık mı yapıyorsun ey Üsame diye. Allah'a yemin olsun ki kızım Fatıma dahi bu hırsızlığı yapsaydı ben onun elini keserdim diyor. Sizden öncekiler böyle helak oldular. Onlardan zengin ve tanınmış bir hırsızlık yaptığında onu terk ettiler. Fakir ve zayıf bir hırsızlık yaptığında ise ona Allah'ın kanunlarını uyguladılar diye. Zaten Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu zihniyeti ortadan kaldırmak için gelmiştir. Yani Allah'ın kanunları ve hükümleri konusunda bütün insanlar eşittir. İşte bakın kardeşlerim, bu cürümü işleyen insanlar için Allah azze ve celle diyor, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, işte onlar kafirlerin ta kendileridir diye. E bir de düşünün, Allah'ın kanunlarını adam yürürlükten tamamen kaldırmışsa, Allah'ın kanunları hiçbir şekilde yönetimde değilse, her gün Allah'ın haram kıldığı bir haram helal, helal kılmış olduğu bir şey kullarına haram, kılınıyorsa varın acaba Allah şu gün ayet indirmiş olsaydı bu insanların üzerine acaba Allah bunlara nasıl hitap ederdi Allahu alem. Bunu da sizin takdirinize bırakıyorum. Başka bir ayeti kerimede kardeşler Şura Suresi'nde geçen dersimizde zaten kısmen Şura Suresi'ne uzunca bir pasaj okumuştum hatırlarsanız. Şura Suresi'ni niye okumuştum? Şöyle bir soru sormuştum. Demiştim ki neden hakimiyet Allah'ındır? Yani biz hükmünü Allah'a veriyoruz. Bazı cevaplar vermiştim. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Zorda kaldığımızda kime tevekkül ediyorsak? Günah işlediğimizde kime yöneliyorsak? Yeri ve göğü kimin yarattığına inanıyorsak? Yerin ve göğün bütün anahtarlarını kimin elinde bulundurduğuna inanıyorsak? Rızkı dilediğine genişletip dilediğine daraltanın kim olduğuna inanıyorsak? Bize nefislerimizde neşler yaratan, Hayvanlardan eşler yaratan ve bizi bu şekilde kimin türettiğine inanıyorsak demiştik. İnsanların arasında kanun yapma hakkına sahip olan Allah da o Allah'tır diye Şura suresinden bir pasaj okumuştuk. Sonra Allah azze ve celle dedi ki Müslümanlara geçen derste okumuş olduğum ayetlerden Allah Nuh'a vasiyet ettiğini İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya vasiyet ettiğini aynı şekilde Muhammed'e de vahyetmiştir. Yani biz bütün peygamberlere aynı şeyi vasiyet ettik. Aralarında bir fark yoktur. Nedir bu? Ee, Allah'ın dinini ikame ediniz ve onda ayrılığa düşmeyiniz diye. Allah azze ve celle bunları anlattıktan sonra bir ayet daha indiriyor. Diyor ki, Allah'u lezi enzelel kitâbe bil haqqi vel mizan. O Allah öyle bir Allah'tır ki, kitabı hak ile indirmiş ve mizanı, ölçüyü de beraberinde indirmiştir. Sonra Rabbimiz diyor ki kardeşler, emlehum <gülüyor> şurekâ şer aulehum min dini mələmi azem biriyle, yoksa onlara Allah'ın izin vermediği konularda, onlara kanunlar yapan ortakları mı vardır diyor Allah Azze ve Celle. Yani diyelim ki herhangi bir insan, herhangi bir yönetici kanun yaparken, eğer Allah'ın izin vermediği kanunlardan bir tanesini yapıyorsa, Allah Azze ve Celle onu Allah'ın dışında ilah edinilmiş bir ortak olarak isimlendiriyor. Emlehum <gülüyor> shuraka. Onların şerikleri, Allah'a ortak koşmuş oldukları ortakları mı vardır diyor Allah. Bunların sıfatı ne? Zikredeceğim cümle, zikretmiş olduğum cümlenin sıfatıdır. شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَعْزَمْ Onlara Allah'ın izin vermediği konularda kanunlar yaparlar diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu ortaklar, Allah Azze ve Celle'nin bahsetmiş olduğu bu ortaklar. Tefsir alimleri demişlerdir ki burada iki tane ihtimal var. Ya Allah azze ve Celle onları saptıran, onlara kendi kanunlarının dışında kanunlar, helaller ve haramlar belirleyen saptırıcı din adamlarını kastediyor. Mekke toplumunda olduğu gibi, Ebu Cehil gibi, Velid ibn gibi, kahinler gibi. Ya bunları kastediyor Veya da putları kastediyor. Yani latı, menatı, uzay gibi putları kastediyor. Yani ikisinden bir tanesi, hani size Allah'ın izin vermediği konularda kanunlar yapan ortaklarınız mı vardır dediğinde bu ikisinden bir tanesini kastetmiş oluyor. Ama hangisini kastederse etsin, fark etmez. Biz şunu anlıyoruz, Allah'ın izin vermediği kanunla yöneticilik yapan yönetici, kendini Allah'a denk tutmuş ve insanlara beni Allah'ın dışında ortak edinin edinmiştir. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Son olarak, bir tane daha ayet-i kerime söyleyeceğim kardeşler. Ondan sonra da zaten inşallah konumu tamamlamış olacağım. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenlerle alakalı. Geçen dersimizde En'am suresinden size bazı ayetler okumuştum. Bunu tavsiye ediyorum inşallah. En'am suresi 113. ayet-i kerimeden 150. ayet-i kerimeye kadar okuyun. Yani evinize gittiğiniz zaman alın elinize Kur'an-ı Kerim'i. Şimdi ben burada hepsini okuyamam mümkün değil. Sadece yani kısmen iç, içeriğini zikredeceğim. Ama eve gittiğinizde mutlaka Mekkeli müşriklerin nasıl bir zihniyete sahip olduklarını anlamak için. Özellikle En'am suresi 113 ile 150. ayet-i kerimelerin arasını okuyun. Hatırlarsanız geçen dersimizde demiştim Allah peygamberin dilinden müşriklere diyor ki أَفَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابًا مُفَصَّلَهُ Allah bu kadar tafsilatlı bir kitap indirmesine rağmen Allah'ın dışında bir hakem mi edineyim? Allah'ın dışında bir yönetici, hüküm koyucu mu edineyim? diye Peygamber aleyhissalatu vesselam müşriklerin hani gel Allah'ın dışında bir yönetici kabul edelim ister bizi kabul et, ister gel seni başımıza koyalım, ister ortak bir şura yapalım, benzeri tekliflerine Allah Azze ve Celle'nin cevabı genel olarak toptan boğulmuş oluyor. Kitabı mufassal, yani bütün hükümleri tane tane indirmesine rağmen ben Allah'ın dışında bir yönetici mi edineyim diye. Bundan sonra kardeşler Allah Azze ve Celle müşriklerin bazı sıfatlarını sayıyor. Bunlardan bir tanesi nedir? Allah Azze ve Celle onlara diyor ki size ne oluyor? Allah'ın adının anıldığı etlerden yemiyorsunuz. Allah'ın adının anılmış olduğu etlerden yiyin, diyor Allah Azze ve Celle. Sonra diyor ki Allah, onlar onlara rızık olarak vermiş olduğumuz ekinden ve hayvanlardan payladılar. Bu Allah'ın payıdır dediler, bu da ortaklarımızın payıdır dediler. Allah'a ait olan ortaklarına ulaşmaz, fakat ortaklarına ait olan ara sıra Allah Azze ve ulaşır. Yani arada böyle bir karışıklık olabilir. Sonra diyor onlar bizim onlara binek olarak indirmiş olduğumuz hayvanları kısımları ayırdılar. Bu sırtına binmek haramdır dediler. Bu kadınların bunu yemesi haramdır dediler. Bu erkeklerin bunu yemesi haramdır dediler diyor Allah Azze ve Celle. Bunların hepsini anlattıktan sonra yani Allah şunu anlatmak istiyor. Müşrikler Allah'tan hiçbir delil olmaksızın bunu yapabilirsin bunu yapamazsın diyorlar. Kendi kafalarına göre helaller belirliyorlar kendi kafalarına göre haramlar belirliyorlar. Mesela diyor ki Rabbimiz kardeşler o müşriklerin birçoğuna çocuklarını öldürmelerini ortakları süslü gösterdi. Yani Allah'ın dışında ibadet ettikmiş oldukları ilahlar veyahut da işte o yöneticiler, mekeni yöneticileri onlara çocuklarını öldürmeyi süslü gösterdi. Ve o günkü müşrikler çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Bugünkü müşrikler de çocuklarını diri diri annelerinin karnında yani gün yüzü bile göstermiyorlar. Hani eski müşrikler insaflıydılar. Çocuk hayata geliyordu, dünyayı görüyordu, nefes alıyordu vesaire. Ondan sonra çocuğu götürüp toprağın dibine gömüyorlardı. Bunlar Allah'ın ruh üflemiş olduğu bir çocuğa güneş yüzü dahi göstermiyorlar. Annesinin karnında ceninken onu parçalıyorlar. Bunu onlara süslü gösteren kim? Bunu onlara süslü gösteren onların ortaklarıdır. Allah azze ve celle sayıyor. O günkü müşriklerin özelliklerini sonra peygamberimize hitap ediyor. Aleyhissalatu vesselama diyor ki, kul هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ يَشْهَدُونَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ haza. Çağırın bakalım ortaklarınızı. Çağırın bakalım şahitlerinizi de şahitlik etsinler. Allah sizin bu haram dediklerinize haram demiş midir? Yoksa haram dememiş midir diye. Bir çağırın bakalım. فَاِنْ شَهِدُوا fala تَشْهَدْ ma'hum. Şayet kalkar da şahitlik yaparlarsa hani müşrikler yüzsüzdürler. Yani gelirler bile utanmadan derler evet Allah da bunlara haram kıldı. Velev ki Muhammed böyle bir durumla karşılaşırsan. فَاِنْ شَيْهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعْهُمْ Sen onlarla beraber şahitlik etme. Allah'ın haram demediği veya Allah'ın haram demiş olduğu bir şeye helal veya haram deme diyor Peygamber aleyhissalatu vesselama. Sonra Peygamberimize diyor ki وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ يُكَذِّبُونَ بِآيَاتِنَا Bizim ayetlerimizi yalanlayanların hevalarına tabi olma. وَالَّذِينَ لَا bil بِالْآخِرَةِ Onlar ahirete de iman etmezler. bi rabbihim yadilun. Ve onlar Rablerine de bazı şeyleri denk tutarlar. Rablerine bazı şeyleri ortak koşarlar diye. Şimdi farkındaysanız kardeşler burada, yani bu En'am suresinde anlatılmış olan yerde adamlar aslında Allah'ın ayetlerini inkar etmemişler. Yani birinci özellikleri ne bu adamların? Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin hevalarına uyma diyor Allah Azze ve Celle. Oysa bu adamlar biz Allah'ın ayetlerini inkar ediyoruz. Allah'ın ayetleri yasaktır. Bu adamların ağzından böyle bir şey çıkmamış. Fakat Allah'ın kanunları konusunda Allah'ın haram demediğine haram diyenler, Allah'ın helal dediği haram dediğine helal helal dediğine haram diyenler, Allah Azze ve Celle bunları kendi ayetlerini yalanlamış olaraktan kabul ediyor. Yani ister onlar yalanlamış olsunlar, İster yalanlamamış olsunlar. Seyyid Kutup diyor ki bu ayet kelimeyi tefsir ederken Allah'ın ayetleri iki kısımdır diyor. Ya Allah'ın kevni ayetleridir. İşte güneşin doğması, ayın doğması, Allah'ın ağaçları yerden bitirmesi gibi. Ya kevni ayetlerdendir ya da Allah'ın şer'i ayetlerindendir. Yani Kur'an-ı Kerim'de var olan Allah Azze ve ayetlerindendir. Niye kevni ayetleri inkar etmiş olsunlar diyor. Çünkü bütün kainat Allah'ın tek hakim olduğuna şahitlik ediyor. Yani yüzünü nereye çevirirsen çevir. Nereye bakış atarsan at? Bütün yeryüzü sana diyor ki bende Allah'ın koyduğu bir kanun vardır. Ve aynı şekilde sende de Allah'ın koyduğu bir kanun vardır. Sakın Allah'ın koymuş olduğu kanunu geçme. Şimdi kaldır bakalım kafanı gökyüzüne güneşe bak. Güneş sana ne diyor? Güneş sana diyor ki ey gafil insan. Allah beni yarattı ve bana bir kanun koydu. Bu kanun da şudur. Allah bana bir çizgi çizdi. Bu çizgiden bir milim dünyaya yaklaşsam dünyayı kül ederim. Bu çizgiden bir milim geriye gitsem, dünya donar. Yani içerisinde hayat denen bir şey kalmaz. Ve ben Allah'ın kanunlarına riayet ettiğim için sen hayatını rahat idame ettirebiliyorsun. Yani ne donuyorsun, ne de yanıyorsun. Güneş aynı zamanda sana bir ders veriyor, sen de iyi insan diyor. Allah'ın sana koymuş olduğu çizginin dışına çıkma. Allah bir kanun belirlemiş, bu kanunlarla hükmet. Ve bu kanunlara göre insanları yönet. Böyle yapmazsan, ya insanları yakarsın, ya insanları dondurursun. Bak bakalım ağaca. Ağaç sana ne diyor? Ey insan diyor biraz akıllı ol akıllı. Al bakalım meyvenin çekirdeğini ağzına çiğne çiğne çiğne. Bak bakalım senden meyve çıkıyor mu dışarıya? Al bir tane meyve çekirdeğini çiğne. Bak bakalım ne hissediyorsun? Hiçbir şey. Akşama kadar meyve çekirdeği çiğnesen ortaya bir tane meyve çıkarabilir misin? Ortaya bir tane meyve çıkaramazsın. Ama diyor bak Allah azze ve zelle, toprağa atılan tokuma... O tohum geliyor toprağın içerisine giriyor. Orada kök salıyor. Allah azze ve celle ihtiyacı olanı getiriyor ona getiriyor. O bir ağaç haline geliyor. Ve her bir tane tohumdan farklı bir tane meyveyi sen alıyorsun. Her birinde de farklı farklı tatlar var. Bu nasıl oluyor ey insan? Sana diyor ki ey insan Allah bana bir kanun koymuş. Benim bir işleyiş kanunum var. Ben o kanuna riayet ettiğim için sen benden istifade ediyorsun. Sen benim vermiş olduğum meyveleri yiyorsun. Aynısı senin için de geçerlidir. Allah sana bir takım kanunlar koymuştur ve sen bu kanunlara uymak zorundasın. Bu kanunların dışına çıkarsan yeryüzünü fesada verirsin. 18 yaşından sonra içki içmek serbestmiş. Allah sizi kahretsin. İlahlarınız mı şahitlik ettiler buna? 18 yaşından büyük olanlar içki içebilir, 18 yaşından küçük olanlar içki içemezler diye. 18 yaşından büyük olan bir adam zina yapabilir. Genel evlerinin kapısında polisler vardır, başında da bayrak vardır. Devlet bunlardan vergi alıyor. Ve kanunumuz da şudur, 18 yaşından büyük bir insan hür üradesiyle gidip istediği gibi orada zina yapabilir. Allah zinaya haram kılmıştır. Allah zinayı 2 yaşındaki çocuğa da, 15 yaşındaki gence de, 70 yaşındaki adama da Allah haram kılmıştır. Çağırın bakalım ortaklarınızı, şahitlerinizi. Allah'ın bunu helal kıldığına dair onların yanında bir şahitlik veya gökten indirmiş oldukları bir kitap mı vardır onların yanında? 18 yaşından büyük bir genç istediği gibi gidip istediği yerde kumar oynayabilir. Allah azze ve celle kura, e, kumarı kendi kitabında şey yapmıştır. Kendi kitabında haram kılmıştır. Ben Allah'ın yolunda cihad etmek istiyorum. Cihad etmek Allah azze ve celle'nin farzlarından bir tanesidir. Cihad terörizmdir ve hiç kimse sistemin izni olmadan Allah yolunda cihad edemez. Allah sizi kahretsin. Ortaklarınızın yanında buna dair bir bilgi mi vardır? Allah azze ve celle'nin cihadı haram kıldığına veya cihadı yasakladığına dair. Hangi cüretle, neye dayanarak, neye güvenerek hiç kendi acizliğinize bakmıyor musunuz? Hastalandığında birilerisi hastalandığınızda birileri size bir ayna getirsin de sıfatınıza, şeklinize bir bakın bakalım. Uykunuz geldiği zaman birileri size bir ayna tutsun da yöneticilere söylüyorum bunu. Bir sıfatınıza, bir şeklinize bir bakın bakalım. Dünyalık bir ticaretinizde kesada uğradığınızda biri size bir ayna tutsun da bir sıfatınızın haline bir bakın bakalım. Sıkıştığınız zamanki halinize bir bakın bakalım. Siz mi insanları yöneteceksiniz? Siz mi insanlara kanunu indireceksiniz? Sizin böyle bir hakkınız olamaz. Alemlerin Rabbi olan Allah zaten bütün kanunları belirlemiş ve kıyamete kadar geçerli olsun diye de korunaklı bir Kur'an'ın içerisinde bunu yeryüzüne indirmiştir. Size düşen tek bir tane vazife vardır. Eğer ahiret gününden korkuyorsanız Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu bu hükümlerle hükmetmektir. Aksi halde biz Allah'ın kitabına inanıyoruz. Ama bizim yapabilecek bir şeyimiz yoktur." derseniz Allah Azze ve Celle diyor, Allah'ın ayetlerini yalanlayanların hevalarına uyma. Bu ya kevni ayetlerde dedik. Nasıl kevni ayetleri adam inkar etmiş olur? Çünkü bütün kainat hakimiyetin Allah'a ait olduğuna şahitlik ettiği için sen Allah'ın indirdikleriyle hükmetmediğin zaman otomatik ben bunu inkar etmiş olursun. Ya da dedi Seyyid Kutup, bunlar Allah'ın şer'i ayetlerini inkar etmişlerdir. E zaten doğrudur. Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar Tek yöneticinin, tek hükmede edecek olanın Allah olduğunu söylüyor. Sen Kur'an-ı Kerim'i diyelim Müslüman olmak istiyorsun. Kur'an-ı Kerim'i alıyorsun eline. İlk açtığın zaman ne görüyorsun kardeşler? Kur'an-ı Kerim'i ilk açtığınızda ne görüyorsunuz karşınıza? Ne çıkıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Doğru mu? Allah ne diyor sana? Allah Azze ve Celle sana diyor, benim adımla başlayacaksın. İçerisinde benim olmamış olduğum Bir şeyle senin adım atma Gibi bir hakkın yoktur Ben senin hayatının her alanında ismimle varım Yemek yerken Bismillah diyeceksin Kitabı okurken Bismillah diyeceksin Dükkanını açarken Bismillah diyeceksin Yani bütün yaptıklarının meşruiyetini Benden alacaksın diyor Allah Azze ve Celle Kitabın başı bununla başlıyor zaten Doğru mu? Kitabı bitireyim dedin diyelim Son ayetini açayım bakayım Hani her işin sonu her işin bitişi bütün özeti anlatır, özetlersin. Ondan sonra konuyu kapatırsın. Kulhu Allahu ahd diyor Allah Azze ve Celle. De ki Allah tektir. Yani sana diyor ki Allah Azze ve Celle. Şu okumuş olduğun kitapta anlatmış olduğun bütün sıfatlarımı bir daha bir aklına getir bakalım. Yaratan benim, rızık veren benim, hükmeden benim, helal haramı ben belirlerim. Fayda ve zarar veren benim. Kulhu Allahu ahd. Bunların hepsinde de ki Allah tektir. Yani bu Kur'an'dan son olarak aklında kalması gereken bilgi budur diyor Allah Azze ve Celle sana. E zaten şer'i ayetler başından sonuna kadar Allah Azze ve Celle'nin yönetici olduğunu ifade ediyorlar. Doğal olarak bir insan Allah'ın indirdikleriyle hükmetmediği zaman adeta bunları inkar etmiş olur. Başka? Ahiret gününü yalanlayanların hevasına uyma dedi Allah. Seyyid Kutub diyor ki, çünkü Allah'la karşılaşacağına inanan, Allah'a hesap vereceğine inanan bir insan... Allah'ın kanunlarını iptal etmez. Yani ben bunun hesabını Allah'a nasıl veririm diye endişe eder. Ve onun bu imanı onu bundan alıkoyar. Eğer bir insan Kur'an'da Allah'ın bu konudaki kesin emirlerini görmesine rağmen, hala Allah'ın kanunlarının dışında bir kanunla hükmediyorsa, demek ki ahiret gününe inanmıyor demektir. Yani mesela düşünün kardeşler, konunun en başına dönüyorum. Davut aleyhisselam bir peygamberdir, yeryüzünün en seçkin insanlarından bir tanesidir. En seçkin insanlarından bir tanesidir. O bile hevaya uysa ki siz de benimle beraber tahmin ediyorsunuzdur. Hiçbir peygamber Allah'ın kanunlarını komple çöpe atmaz bunların yaptığı gibi. Allah'ın kanunlarını yürürlükten kaldırmaz. En fazla ne olabilir? En fazla bir kanunla hükmederken bir insanı sevdiğinden ötürü kayırdığından ötürü Allah'ın hükmüyle hükmetmez. En fazla bir peygamberin yapabileceği budur. Buna rağmen Allah azze ve celle ona diyor ki eğer böyle bir şey yaparsan seni Allah'ın yolundan saptırır ve hesabı unuttuğun için de senin için şiddetli bir azap vardır diyor Davut aleyhisselam'a. E şimdi Allah için bütün Allah'ın kanunlarını iptal etmiş olan bu yöneticiler acaba kıyamet gününde Allah'a nasıl hesap verecekler? Neyin hesabını verecekler bu insanlar? Verebilecekleri bir hesap yoktur. وهم Rabbihim يعدلون Ve onlar bazı şeyleri raplerine denk tutarlar diyor Allah azze ve celle. Ne konusunda denk tutuyorlar? Kanun yapma konusunda. Çünkü kanun yapmak Allah'ın hakkıdır, Allah'ın kendisinden münferit olduğu, tek olduğu, ahad olduğu haklarındandır. Sen bir başkasının böyle bir sıfata sahip olduğuna inanır isen eğer, sen ben onu Allah'a denk tutmuş ve yeryüzündeki en büyük suçu işlemiş olursun. Hani Abdullah ibni Mesud geldi Peygamberimize, dedi ki ey Allah'ın Resulü, bir azem, günahların en büyüğü hangisidir? Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki tec seni yarattığı halde Allah'a ortak koşmandır. Seni yarattığı halde bir şeyleri Allah'a denk tutmandır. Allah'a ait olan bir şeyi bir başkasına vermek suretiyle onu Allah'la aynı seviyeye getirmek onu Allah'la denk bir konuma getirmendir diye bu günahların en büyüğüdür. Onun için kardeşlerim bu anlatmış olduklarımdan yola çıkaraktan şunu söyleyebiliriz. Ee, yönetici olan insanların üzerinde Allah Azze ve Celle'nin farziyeti Allah'ın indirdiği şeriat ile insanların arasında hükmetmeleridir. Ve bu konuda ben Allah'ın şeriatına inanıyorum Allah'ın şeriatını kabul ediyorum fakat işte zamanın gereklerinden ötürü Allah'ın kanunlarıyla hükmetmemiz mümkün değildir gibi sözlerin hiçbir tanesi geçerli değildir. Çünkü okumuş olduğum ayetlerin çoğu, hepsi değil ama çoğu Zaten Allah'ın kanunlarını inkar etmeyen sadece Allah'ın kanunlarını yürürlükten kaldıran insanlar hakkında inmiştir. Eğer onlar için Allah azze ve celle benim indirdiklerimle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir diyorsa aynı şekilde Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen günümüz yöneticileri gibi ama inkar da etmeyen yani Kur'an'ı inkar etmeyen, sünneti inkar etmeyen insanlar da Allah azze ve celle'nin yanında bunların hükmü farklı değildir ee, diyelim. İnşallah bu derste benim anlatacaklarım bunlar. E, fakat dersi bitirmeden önce kardeşlerim, yani ben işin bu kısmını anlatmış oldum, hani bir ara veriyoruz biliyorsunuz. O aradan önce bir kısa bir hatırlatma yapayım. İki tane hatırlatma yapacağım inşallah. E, bunlardan bir tanesi, şimdi biz derslerimize ara verdiğimiz zaman, e, ben genel itibariyle diyorum ki hani bir on dakika ara verelim, ondan sonra tekrardan başlayalım diye. E, bir kardeşimiz demiş ki, e, normalde ara veriyoruz ama ara bazen yarım saate çıkıyor. Ama hoca 10 dakika diyor demiş. Hani bu benim hatamdır inşallah. Hani bu benim yanlışımdır. Çünkü şöyle ben ara vermiş olduğum zaman kardeşler size ikramda bulunuyorlar. Bana gelip aşağı yani ikram bitmiştir. Hocam yukarısı hazırdır deyince ben öyle çıkıyorum yukarıya. Bu bazen 15 dakika oluyor. Bazen 20 dakika oluyor. Yani ben sizin çay içmenizi ondan sonra kahvaltı yapmanızı bekliyorum açıkçası. Siz onu yaptıktan sonra ben yukarıya gelmiş oluyorum. Tabii ki lafızda da olsa bu benim hatamdır yani ben bazen 10 dakika diyorum demek ki dikkat etmemişim söylediğime hakkınızı hepiniz helal edin. Bu birincisi. Ee, Allah razı olsun hepinizden. İkincisi de kardeşler. Şimdi birinci derse ara verdiğimiz zaman ders arası işte bir 20 dakika bazen 25 dakika belki yarım saat uzayınca. E, aramızdan herhalde özellikle derse gelen kardeşlerden bizim tanımadıklarımız içinde sigara içenler var. Bu sigara içen arkadaşlar kapının önüne çıkıyorlar herhalde kapının dış tarafında sigara içiyorlar bu arada sonra tekrardan Allahu alem içeriye geliyorlar. Şimdi sigara ile alakalı ben daha önce konuştuğum için 3-4 defa sigara ile alakalı konuşmayacağım. Zaten sigara içen kendi nefsinin düşmanıdır. Yani kimsenin ona yapabileceği bir kötülük yok. Zaten en büyük kötülüğü sigara içen kendi nefsine yapıyor. Sigara içene nasihat etmeye de gerek yok. Yani zaten o kendisi kendi haline baksa, eşiri olduğu o kağıt parçasına baksa ben ne kadar aciz bir insanım ki cebimde taşıdığım, elimle kırabildiğim bir kağıt parçasına, ka kağıt parçasını esiriyim. Yani düşünün burada oturuyor mesela adam. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste diyor ki, Allah'ın kitabını okumak ve Allah'ın kitabını öğrenmek için Allah'ın evlerinde toplanan insanlar mutlaka onların üzerine rahmet iner. Onların üzerine sekinet iner. Rahmet onları kuşatır ve melekler onların etrafını sarar. Ve Allah onları kendi katında zikreder diye. Şimdi düşünün adam burada. Melekler gelmişler adamın etrafını kuşatmışlar ki şeytanlardan onu koruyorlar. Niye? Allah'ın ayetlerini dinliyor. Biliyorsunuz bizim derslerimizde ayetten, hadisten başka bir şey olmaz. Çünkü Allah azze ve celle ayette ne diyor? O evler ki orada Allah'ın adı yükseltilir. Biz Allah'ın evinde Allah'ın adını yüceltiriz. Allah'ın ayetlerini oku O böyle fetva vermiş, bu böyle demiş falan. Çok bizimle ilgili olan şeyler değil bunlar zaten. Melekler adamı kuşatmışlar gidiyoruz zıkımı içiyor. Melekler ondan uzaklaşıyorlar. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor, soğan ve sarımsak yiyen bizim namazgahımıza gelmesin. Çünkü melekler insanların eziyet duyduğu şeylerden eziyet duyarlar. Yani soğan ve sarımsak kokusunu aldıklarında, melekler oradan uzaklaşırlar. Sen hem haram işliyorsun, yani o ayrı soğan sarımsak da yemiyorsun. Sen haram işliyorsun. Yani e, o kadar meleği biz zorla bir araya topluyoruz uğraşıyoruz. Sen o elindeki ile o melekleri de etrafımızdan uzaklaştırıyorsun. Allah seni ıslah etsin. Belki buradan da uzaklaştırıyorsun. Yani bu senin kendi nefsine yaptığın kötülüktür. Dediğim gibi ben bununla alakalı çok konuştum. Zaten herkes de bu konudaki düşüncemi de biliyor. Ama ben şunu söyleyeceğim. Şimdi kardeşler burası bir davet merkezidir. Ve farkındaysanız biz Fizan'da da değiliz. Hani insanlarla bir arada yaşıyoruz. Şimdi dışarıdan buraya gelen bir adama biz sigara içmenin haram olduğunu anlattığımızda veya bizden bunu dinlediğinde daha sonra bizim ders yaptığımız bir günde kapının önünde veya işte binanın köşesinde sigara içen birilerini adam gördüğü zaman siz buradaki bütün Müslümanlara zarar vermiş olursunuz. Ve siz davete zarar vermiş olursunuz. Yani yarın öbür gün belki Allah'ın kendisine hidayet edeceği bir adam diyecek ki bu adamların söyledikleriyle yaptıkları birbiriyle uyuşmuyor. Bir taraftan şimdi adam ne bilsin benim seni tanımadığımı yani. Doğru mu? Şimdi burada bir benim tanıdığım kardeşlerim var. 7-8 yıldır bir arada olduğum kardeşlerim var. Bir de misafirlerimiz var mesela ben bu abiyi tanımıyorum örnek veriyorum. Yani ilk defa gelmiş başla göz üstüne beraber gelmiş başımızın gözümüzün üstünde yeri vardır. Fakat bu kardeşimiz çıkıp kapının önünde sigara içtiğinde örnek veriyorum. Bu kardeşimizi tenzih ediyorum inşallah öyle bir kötülük yapmaz. Çıkıp kapının önünde bir sigara içtiğinde dışarıdaki adam ne bilsin yani bu kardeş benim öğrencim midir? Yoksa benim arkadaşım mıdır? Hiç tanımıyorum tanımıyorum muyum? Bunu bilmez. Ee, adam diyecek ki hoca içeride sigara içmek haramdır diyor Yahudiler gibi aynı. Bunlar da kapıya çıkıp sigaralarını tütürüyorlar ee diye. Onun için hani bu konuda kendinize acımıyorsanız, kendi ahiyetinizi düşünmüyorsanız, kendi paranızla her gün kendinize cehennemden yer almaya gönlünüz razıysa bile, sigara içenler için söylüyorum, en azından benim istirhamımdır, benim ricamdır. Bizi düşünün, burada davet yapıldığını, insanlara din ulaştırıldığını bilin. Hani bu konuda hassasiyet gösterirseniz inşallah biz de size duacı olmuş oluruz. Allah Azze ve Celle bu illeti de müptela olmuş olan bütün Müslümanları bu illetten kurtarsın. Onlara sabır ve sebat ihsan eylesin. Bizlere de onlara yardımcı olmayı nasip eylesin. Allahu amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.